Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace üyesi aktivistler sabah erken saatlerde Fransa'nın güneyinde bir nükleer santrale girdi. 40 Greenpeace eylemcisi Marsilya kentinin yaklaşık 200 km kuzeyindeki Tricastin Nükleer Enerji Santrali'ne sabah saatlerinde girmeyi başardı. Greenpeace sözcüsü Isabelle Philippe, düzenlenen eylemle ilgili olarak Greenpeace nükleer enerji üretiminin güvenlik açıklarına dikkat çekmeyi istiyor Trikast'in en tehlikeli 5 nükleer santralden birisi ve bunların hemen kapatılması gerekiyor dedi. Aktivistler Tricastin'de nükleer kaza François Hollande, facianın Cumhurbaşkanı mı yazılı bir pankartı tesise astılar. Ayrıca projektörlerle reaktör binasına nükleer kaza tehlikesine dikkat çeken görüntüler yansıttılar. Eylemin başlamasından yaklaşık 4 saat sonra polis aralarında Fransa, İtalya, Romanya, İspanya vatandaşı olan eylemcilerinde bulunduğu 30 kişiyi tutukladı. Greenpeace'in Fransa'yı seçmesinin en önemli nedeni Fransa'nın elektrik ihtiyacının önemli bölümünü nükleerden karşılaması. Fransa ülkenin elektrik ihtiyacının %75'ine sahip olduğu 58 reaktörle karşılıyor. Ülkenin büyük tesislerinden olan Trikastin Nükleer Enerji Santrali'nin 1970'li yıllarda inşa edilmiş 4 reaktör bulunuyor. Greenpeace son yıllarda nükleer enerjinin tehlikeleriyle gözler önüne sermek amacıyla Fransa'da bazı nükleer tesislerde eylemler düzenlemişti. 2012 yılının Mayıs ayında bir Greenpeace eylemcisi bir planörle Bugay Nükleer Enerji Santrali'nin üzerinden uçmuş ve bir gaz bombası atmış ve daha sonra da planörünü tesise indirmişti. Greenpeace ülkenin nükleer enerji tesislerinin yaşlandığını ve kapatılması gerektiğini savunuyor ve düzenlediği eylemlerle ülkenin nükleer enerji bağımlılığını Gelecek 12 yıl içinde 3'te bir oranında azaltması gerektiğini Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ye anlatıyor. Greenpeace Fransa'da neden eylem yapmıyor sorusunun yanıtı esasında sürekli eylem yapıyor. Bu eylemle de bunu hatırlatmış olalım. Doğal zenginliklerimiz göz göre göre tükeniyor. Dünyadaki kara alanlarının %0.6'sını kapsamasına karşın yeryüzündeki bitki türlerinin %2.6'sı Türkiye'de yetişiyor. Ancak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de biyolojik çeşitlik büyük tehlike altında ülkemizde bilinen bitki türlerinin 3008'i yok olmak üzere. Tehdit altındaki bu bitkilerin önemli bir kısmı dünya ve üzerindeki canlılar için taşıdığı önem henüz araştırılmadan yok olmanın eşiğinde TEMA Kurucu Başkanı Nihat Gökgyiğit 2003 yılında Avrupa Parlamentosu'na yaptığı Türkiye'nin biyolojik zenginliği ve korunması başlıklı sunumunu ...güncelleştirerek kitap haline getirdi. Kitapta fotoğraflarıyla birlikte Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliği ve karşı karşıya olduğu riskler ortaya kondu. Kitapta yer alan verilere göre Avrupa kıtasının 13.000 bitki türüne karşı Türkiye'nin 10.000 bitki türü var... ...ve bu türlerin 3.000'den fazlası endemik. Türkiye'de her 10 günde bir yeni bir tür keşfediliyor. Yüz ölçümü 1343 kare olan İstanbul'da yaklaşık 2.000 bitki türü bulunurken... İngiltere'nin tamamı 1850, Hollanda ise sadece 1600 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki ormanların yaklaşık %93'ü zengin biyolojik çeşitliliği barındıran doğal yaşlı orman niteliğinde. Şu anda Türkiye'de 3008 bitki türünün maalesef nesli tehlike altında korunması gereken tür sayısı ise 2256. İngiltere'deki tehlikeli tür sayısı ise 345, korunması gereken tür sayısı ise 258. Bu rakamlara karşın türlerin korunmasında çok önemli bir role sahip olan botanik bahçesi ve arboretumların sayısı Türkiye'de 13, İngiltere'de 194. Uluslararası Enerji Ajansı çalışmasına göre şehir içi ulaşım politikalarının değişmesi 70 trilyon dolarlık tasarruf sağlayabilir. Yeşilekonomi.com'un haberine göre Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan bir çalışma ulaşım sektöründen kaynaklanan karbondioksit salımlarına dikkat çekiyor. Yenilenmiş şehirlerin hikayesi başlıklı çalışmaya göre küresel petrol tüketiminin yarısı ve enerji tüketiminin %20'si ulaşım sektöründe gerçekleşirken bu tüketimin %40'ı ise şehir içi ulaşımdan kaynaklanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre ayrıca araç teknolojilerindeki gelişmeye ve yakıt ekonomisi konusundaki ilerlemelere rağmen bu alandaki enerji tüketimi 2050 yılında iki katına ulaşacak. Çalışmaya göre gereksiz yere yol kat etmenin önüne geçmek için daha iyi şehir planlamaları yapılması, ulaşım talebinin daha iyi yönetilmesi, toplu taşıma, yürüme, bisiklet ve demir yolu ile yük taşımanın teşvik edilmesi gibi uygulamalarsa, 2050 yılına kadar araçlara, yakıtlara ve ulaşım altyapısına küresel ölçekte yapılacak harcamalardan 70 trilyon dolarlık tasarruf sağlanabilir. Çalışmada bu adımları atmanın yalnızca enerji güvenliği sebebiyle değil, aynı zamanda olumsuz iklim, gürültü, hava kirliliği, trafik tıkanıklığı ve artan şehir içi trafiğin ekonomik etkilerinin önüne geçilmesi için de önem taşıdığına vurgu yapılıyor. Evet, bütün bu raporlara rağmen Türkiye ise hala 3. köprüde ısrar ediyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ressunan Uygar Özeğizmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.